Merhaba, WWF Türkiye'nin biyolojik çeşitliliği korumayı amaçlayan yerel sivil toplum kuruluşlarının projelerini desteklemek için başlattığı Türkiye'nin canı programı kapsamında desteklenecek projeler belli oldu. WWF Türkiye'nin 2010 yılında eşsiz ancak tehlike altında olan doğal mirasımız konusunda farkındalık yaratmak ve yerel sivil toplum kuruluşlarının kendi imkanlarıyla yörelerinde yürüttükleri projelere kaynak oluşturmak amacıyla başlattığı Türkiye'nin canı kampanyası şimdi ikinci kez yerel doğa koruma girişimlerine önemli bir fırsat sunuyor. Bireylerin ve kurumların bağışlarıyla oluşturulan bu fon, Türkiye'de doğa koruma konusunda faaliyet gösteren 4 yerel sivil toplum kuruluşunun projelerinin hayata geçirilmesi için aktarıldı. 30 Ocak 2014'te Üniversite Sivil Toplum Basın Kamu ve Özel Sektör Kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilerek, belirlenen projeler Trabzon'daki ağaçbaşı turbalıklarını, Büyük Menderes ve Gediz deltasındaki peli pelikanları ve Muş'taki toy ve telli turnaları, kırklar elindeki ak kuyruklu kartallar ve kuğuları korumayı amaçlıyor. WWF Türkiye Genel Müdürü Tolga Başlak, yerel projelerin ülkemizde doğal korumanın geleceği açısından hayati öneme sahip olduğunu belirtirken, biyolojik çeşitlilik açısından gerçekten gurur duyulacak zenginlikte bir doğal mirasa sahip olan Türkiye'de çok sayıda tür, Doğal yaşam ortamlarıyla birlikte tehlike altında. Ülkemizin doğasını korumak ancak yöre halkının kendi değerlerine sahip çıkmasıyla mümkün. WWF Türkiye olarak yerel sivil toplum kuruluşlarının kendi yörelerine ait biyolojik mirası korumak için verdikleri çabaya destek olmaktan Mutluluk duyuyoruz, dedi Baştak Ve devam ediyor, Türkiye'nin başka yerlerinde başka türlere can veriyor olmaktan da mutluyuz. Bundan sonra da kaynak oluşturma çabalarımıza devam ederek gelecekte daha fazla projeye destek olacağız. Bu amaçla arkamızda duran tüm bağışçılarımıza teşekkür ederiz, diyor. Destek almaya hak kazanan projeler, WWF Türkiye'nin vereceği proje uygulama eğitiminin ardından Mart ayında faaliyetlerine başlayacak. Ataköy sahilde Toki'ye ait içinde tarihi baruthane ve tescilli ağaçların bulunduğu 160 parselde yapılan çalışmalar İstanbul Birinoğlu Kültür Varlıkları'nı koruma bölge kurulunca durduruldu. Ömer Erbil'in Radikal Gazetesi'nde yer alan haberine göre Toki tarafından İstanbul Birinoğlu Kültür Varlıkları'nı koruma kurulundan izin alınmadan inşaat çalışmalarının başladığının duyurulması üzerine Toki'den yapılan açıklamada her türlü yasal iznin alındığı belirtilmişti. İzinleri ise tabiat varlıkları Komisyonunun verdiği ortaya çıktı. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu 27.01.2014 tarihinde Bakırköy Belediyesi ve TOKİ'ye gönderdiği yazıda şu ifadelere yer vermiş. Tescilli kültür varlığı baruthane yapılarının yer aldığı 18 PAF'ta 564 ada ve 160 parsel numaralı taşınmazda yapıldığı ifade edilen her türlü fiziki ve inşai müdahalenin kurul tarafından değerlendirilinceye kadar durdurularak 2.863 sayılı kültür ve tabiat varlıkları koruma kanununun 19. maddesi gereğince alanda yapılacak her türlü inceleme için müdürlük uzmanlarına gerekli kolaylığın gösterilmesi gerekmektedir deniyor. Kurulun bu kararı üzerine Bakırköy Belediyesi de TOKI'den kurul yeni bir karar alınıncaya kadar derhal fiziki ve inşaat faaliyetlerini durdurmasını istedi. TOKI Çelebican İnşaat şirketi tarafından yapılmak istenen otel çarşı kompleksi için çalışmalar başlatılmış arazideki tüm ağaçlar yok edilmişti. Tamamı birinci derecede doğal sit alanı olan dolayısıyla yapılaşmanın yasak olduğu İzmir Kuş Cenneti alanı içerisinde de yıllardan beri yapılan düzenlemeler Kuş Cennetini imara açılıyor mu sorusunda gündeme getiriyor bir başka bu şekilde yapılaşma haberinde. Kuş Cenneti ile ilgili araştırma yapan Profesör Doktor Mehmet Sıkı Tüm koruma statülerine rağmen bölgede yapılanları imara açma çalışmaları olarak değerlendiriyor. Türkiye'de gözlenen 469 kuş türünden 285'inin yaşadığı ve 117 türün Kuluçkaya'ya yattığı Gediz Deltası'nın güneyinde degaj mevkisi olarak adlandırılan bölgede ilk olarak 2008 yılında beton direkler dikilmiş. 2012 yılında da alanın bir bölümü gözenekli tel ile çevrilmiş. Bu çalışmaların yapıldığı degaj mevkiisi birinci derecede doğal sit alanı, Ramsar alanı ve Ramsar sözleşmesi kapsamında oluşturulan ulusal sulak alanların korunması yönetmeliği ile mutlak koruma alanı olarak da ilan edilmiş. İzmir Kuş Cenneti'nde yapılaşma girişimlerinin başlangıcı 2003 yılının Ekim ayında Yapı Kredi Bankası gayrimenkullerinin arasında yer alan ve Kuş Cenneti sınırları içerisinde kalan 1.200.000 metrekarelik arazinin satışına dayanıyor. Eskici Müzayede Evince 10 Ekim 2003 tarihinde yapılan açık arttırmada söz konusu arazi kimliği hala gizli tutulan bir kişi tarafından 4.1 trilyona satın alınmış. Yapılaşmanın yasak olduğu arazi kuş cennetinin göbeğinde, Dalyan ve kanalların yer aldığı alanın yanında doğal sit alanları önceden Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeyken son yapılan değişikliklerle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesine alınmış. Profesör Doktor Mehmet Sıkı diyor ki, 2.863 ve 3.386 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu herkesin gözü önünde İzmir'de ihlal ediliyor, diyor. Sıkı İzmir kuş cennetinde kuşlar başta olmak üzere diğer canlıların uluslararası sözleşmeler ve ulusal kanunların elde ettiği yaşama haklarını gasp edenlere karşı mücadele edeceğini belirterek kuş cennetinin sahip olduğu hakların korunmasını ve yapılaşmaya müdahaleleri engellemek için Cumhuriyet Başsavcılarını Profesör Doktor Mehmet Sıkı göreve davet ediyor. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.